Nazarla Tedavi Bu yolda çok enteresan şeyler olur. Olmayacak kazalardan, olmayacak hastalıklardan kurtulmuş pek çok insan vardır. Bunların içinde en mühim olanı ise hiç Allah'ı, peygamberini bilmeyen, tanımayan nice insanın tövbe yolunu tutması ve halini düzeltmesidir. İşte en büyük keramet insanın kötü halden güzel hale geçmesidir halinin güzelleşmesidir. Hiç bu yolu tanımayıp da gece gündüz içkiyle, kumarla, kadınla uğraşan insanların bir vesileyle mürşidin elinden tutup değişmesi çok büyük bir olaydır. Daha sonra o kişinin dine yönelmesi hiç basit olur mu? Bütün bu değişiklikler sadece sohbetle, sözlü olarak anlatmakta olmuyor kardeşler. Bir defa mürşidi Kamil'in nazarı var bu işin içinde. Biz onun elini tutuyoruz, Onun sözlerini tekrarlıyoruz Allah-u Teala'ya tevbe ediyoruz Bir de nazarını alıyoruz Başka hiçbir şey yok Bu kadarcık şey insanın halini değiştirmeye nasıl yetiyor Ne oluyor, ne yapıyor Oğluna namaz kıldıramayan yozgatlı adamın hikayesi gibi Baba ben Adıyaman'a gittim Ne işin vardı Adıyaman'da oğlum? Orada bir hoca var onu ziyaret ettim Ne yaptı o hoca sana? İmam Hatip'te de o kadar hocan vardı. Hiçbiri bir şey yapamadı. Bu hoca mı seni namaza başlattı dediği gibi. İnsan hemen içinde meydana gelen değişikliği göremiyor. Göremiyor ama bir şeyler oluyor, bir değişiklik zuhur ediyor. Daha önce namaz kılmak istemeyenin içinden birden namaz kılma isteği geliyor. Nereden geliyor, nasıl oluyor, kim koyuyor? İnsanoğlu işin iç yapısını bilemeyince anlayamıyor. İç yapıyı bilen anlıyor. Peki... Buna engel olan neydi? O engel insanın içindeydi. Saati saatçiye götürdüğün zaman bakar bakmaz arızayı nasıl anlarsa, Sadat-ı Kiram efendilerimiz de müreddin hastalığını öylece tespit ediyor. Arıza yerlerini derhal görüyor. Onun için Mürşeli Kamil'in elini tutan kişi, nazarla tedavi edilmiş oluyor. Tabii ki bu zamanla anlaşılıyor. Gayet basit, zor bir şey değil. Onlar nazarla yapıyor. ''Nazarla insan öldüren insanlar yok mu? İşitmediniz mi siz? Nazarla deveyi öldüreni işitmediniz mi? Bunlarınki de iyi ve faydalı nazar işte. O kötü nazar, bu da iyi nazar. O hasta ediyordu, bu ise iyileştiriyor. Çünkü ötekinin kötü nazarı içinde kötülük var, onunki aksediyor. Bu iyi nazar sahibi. İçinde de iyilik var, iyilik aksediyor. Aynı Şua gibi.'' İnsanın takva sahibi olabilmesi için nefsini terbiye etmesi gerekir. Mürşid-i Kamil'in nazarı insanı dünya sarhoşluğundan kurtarır. İnsan gafletten ve manevi sarhoşluktan kurtulmadan takvaya eremez.